Araf suresi Mekki olup 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam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 Biz nice ülkeler imha ettik ki ya gece uyurlarken yahut gündüz yatarlarken baskınımız onlara geri vermişti. فَمَا <gülüyor> كَانَ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 Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Kâle fe bimâ agveyteni le aqudenne lehum sirâta kel mustaqîm. Thumme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 Allah şöyle buyurdu: Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilinki cehennemi sizlerle dolduracağım. Oy a adamusun enta ve zevcuke'l cennet fekula min hayt she'tum ve la taqrab hadihis şecrete fetekuna zalimin.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 ve قال ما نهانكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصيح فakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan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 فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من وَرَقِ الجنة Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki o ağacın meyvesini tadar takmaz edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler.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 Ey Adem'in Evlatları! لا لا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 İman etmeyenlerin dostları yapmışızdır. Ve eydâ fa'lû fâhişeten kâlû ve cednâ 'aleyhâ âbâne ve'llâhu amranâ Kul inne'llâhe lâ emru bil fahsâ. Etekûlûne 'alallâhi mâ lâ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 İhlasla ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi dönüşünüz de yine O'na olacaktır. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُولِ اللّٰهِ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 Ya bani Adem khuduzinetakum inda Ey Adem'in evlatları her namaz vaktinde mescide giderken süsünüz olan elbisenizi giyin in için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenlere asla sevmez. Ülmen hâl mazîlât Allahîlâtî, axrâj li-ibâdihî <Sessizlik> wa-t-tiibât min ar-riṣq. Ülhiyâl-lâdin dunya Deki Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine. Deki onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir.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 işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Öyle mi? Oğlum, münmen iftira al Allah kabıban, öv kâdib b-iayatih. yanaluhum nasibuhum min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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قَالَتْ أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف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 Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.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 Cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُجُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللّٰهِ Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar.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 di enni da edilir. Wa la an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 Aman yaran ben Aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme, derler. Wa nadah ashabul a'rafir رجالي يعرفونهم بسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Araf ashabı.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 هل ينظرون إلا تأويله 110. يوم يأتي تأويله يقول الذين لسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Inna abdakumullahu l-ladhi kulaqas s-mawat wal-arḍ fi sitta arş thumma istawa arş yuqshil liyilan n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 Udûû rabbeküm tabardu'an ve kufiyeten innehu la yuhibbul mu'tedîn. Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten o, haddi aşanları hiç sevmez.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 119. وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات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 Halkının söz sahibi yetkilileri, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. قال يا قوم Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül Alem'in tarafından size bir elçiyim.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 Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. risalati Rabbi ve Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. E ve zikrum. الربكم على رَجُلٍ منكم لينذركم، وذكروا إدّجعلتم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقّس، فذكروا ألا إله إلا تفلحون.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 felah bulasınız. Ya dediler. Sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim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 قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي ظِلِّ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak, dünyada karışıklık çıkarmayın. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُونِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُبْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ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 ''Biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik.'' diye cevap verdiler. ''O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz.'' dediler. فَعَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اْتِنَا Derken, deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden çıkıp, O'na isyan ettiler.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 فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip, Ey halkım! dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim.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 daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha?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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَدْيَانْ أَهَالِسِنَةً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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ Halkından kibirlenen eşraf grubu Bak Şuay dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da ülkemizden süreriz. Şuayb şöyle cevap verdi. Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? 111. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها 112. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء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 وَقَالَ <gülüyor> الْمَلَأُ Kavminden inkâra sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyuyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Fa akhadethum al-rajka fa asbahu Derken şiddetli bir deprem onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Ellezine kezzabu Şuayban ke allem yagnav fiha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 <gülüyor> Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuaib, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim.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 قالوا ارجِه واخاه وارسل بالمدائن حاشرين yetkililer onu ve kardeşini alı koy bütün şehirlere de görevliler yolla usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler dediler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 Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. Kâle âmentum bihi en âdena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 Musa Kamine şöyle dedi: Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akibet elbette müttakilerinindir. <gülüyor>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 kuraklık kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. Ve ida jathum alhasanatun qalulana hadi. Ve ız tucbuhum seyantu yattiyarub musa womamah. Alla inna matairuhum adallah, ve lakin la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 فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk.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 Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına yani tamamına variz kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak, İsrailoğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile Kam'inin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise, im hay al bahr fa ala qaumin ya'kufuna ala aslamin ya innakum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 <gülüyor> Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Qâle ağayrı allâhi ebğîkum ve huve fadda lakum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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 119. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فَلَا تُشْمِتْ بِيَا Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz dedi Ve levhaları yere bırakıverdi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 Elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Musa'nın öfkesi yatışınca, levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda, Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. Wa'htar Musa kavmuhu 70 raclan li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 Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlâmız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Vaktub lela fi hadihi dunya haseneten ve fil ahireti inna hudana ileyk. Kal azabi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 الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن الملكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم onlar ki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 onu destekleyen ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nur'a tabi olanlar var ya işte felaha erenler onlardır. Kul ye eyhe'n-nas inni rasulullah ileykum cemien lillezî lehu mulku's-semâvâti vel-ard. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve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 وأوحينا إلى موسى باستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ثلتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّتُونَ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّتُونَ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا مَغْفِرْ لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kuduse yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın, affet bizi yaran bena, hıtta din ve şehrin kapısından tavazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz.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 üzerlerine gökten azapsalı verdik. Sual <Sessizlik> theman il qariyatilatı kanaht hazırtal bahri ibt yağdolatı sabet ibt aeti him pitanum ibt aeti him pitanum yom sabtihim şurrau yom la yasbetun la taeti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 وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ غَلَمُوا بِعَدَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip, onları bir tarafa bırakınca, içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zâlimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. فَلَمَّا <Sessizlik> Şöyle ki, onlar, serkeşlik edip, yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara, hor ve hakir maymunlar haline gelin, diye emrettik. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنْ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 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغصر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız. Wa <gülüyor> iz akhad min bani min anfusihim alastu bala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 Sâââ mefelenil kavmu alledîne kedzabû bi âyâtina ve anfusehum kânû Ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, ne çirkin bir ibret levhasıdır. Mâ'n yâhdillâhü fâhuvâl-muhtâdî. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. A ve lâm yetefkkaru ma bi sahibim min jinnih, ilhu illa ndirum biin. A ve lâm fi melekuti alamawati ve al ve ma min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 Men yudlilillahu fela hadiye Allah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur Allah onları azgınlıkları içinde bırakır körük örüne yuvarlanır giderler Yesaluneka قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. E şey'en ve hum Ve lehum ve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 اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذ۪ي Zira benim Mevlam, o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْكُسَهُمْ يَنْ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 Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. Şeytanların dostlarına gelince, Şeytanlar onları azgınlığa sürükler sonra da yakalarını bırakmazlar. Ve ida lam ta'tihim bi ayatin qalu law inna ma attabi'u ma min rabbi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 Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız. fi min al bil bil min al Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak ürpererek ve yüksek olmayan kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma. Innalladina id Rabbika la an an ve Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten.